1127, numaralı konu, Hüreyim bin Ersin, Hazreti Peygamberin Şeyma bin Bukayla hakkında söylediklerine kesin olarak inanması, evet, Hüreyim bin Ers şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber Tebük'ten döndüklerinde Medine'ye hicret ederek Müslüman oldum, bir gün Hazreti Peygamber, bembeyaz olan Hir şehri bana gösterilmektedir, işte şu da Ezd kabilesinden Bukayla'nın kızı Şeyma'dır, başında siyah bir başörtüsü olduğu halde beyaz bir katırın üzerinde durmaktadır, buyurdular, bunun üzerine, Ey Allah'ın Resulü, Hire'ye gider de Şeyma'yı da senin söylediğin şekilde görecek olursak o benim olsun mu, dedim, peki senin olsun, buyurdular, Hazreti Peygamber vefat ettiklerinde Arapların birçoğu dinden döndüler, kabilemiz olan Tahir kabilesindense hiç kimse dininden dönmedi, biz de Halit bin Velid'in komutası altında Hire'ye gitmek üzere yola çıktık, oraya vardığımızda karşımıza çıkan ilk kişi kayla kızı Şeyma oldu, aynen Hazreti Peygamber'in söyledikleri gibi başında siyah bir başörtüsü olduğu halde beyaz bir katırın üzerinde bulunuyordu. Bunun üzerine katırın dizgininden tutarak Hazreti Peygamber'in haber verdikleri kadın budur ve o bana aittir dedim. O zaman Halit bin Velid benden onun bana ait olduğuna dair şahit getirmemi istedi. Ensar'dan Muhammed bin Mesleme ile Muhammed bin Beşir adlı sahabiler bana bu konuda şahitlik ettiler. Halit de Şeyma'yı bana teslim etti. Daha sonra Şeyma'nın kardeşi Abdul Mesih bin Bukayle sulh yapmak için yanımıza geldi. Ve bana, Şeyma'yı bana satar mısın? dedi. Ben de onu 100 on bin dirhemden aşağıya satmam, dedim. Bunun üzerine Abdul Mesih bin Bukayla bana bin dirhem vererek kız kardeşi Şeyma'yı alıp gittiğinde arkadaşlarım bana, eğer sen yüz bin dirhem istemiş olsaydın onu da verirdi, dediler. Ben de on yüzden, bin daha büyük bir sayı olduğunu bilmiyordum, dedim.